Muhammedun Resulullah Muhammedun Resulullah is the second part of the kalime that someone must believe and say to become a Muslim. Bir insanın Müslüman olması için dille söyleyip kalple inanması gereken ikinci söz de Muhammedun Resulullah'tır. Bunun anlamı şudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tarafından tüm insanlık için son peygamber olarak gönderilmiştir. Kendisine Kur'an verilmiş ve Kur'an daha önceki peygamberlere verilen kitapların içeriğini de toparlamış ve açıklamıştır. İnsanları Allah'ın birliğine davet etmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, inancın mükemmel bir örneğiydi. Ve o, Allah'ın dininin son kurallarını insanlığa bildirdi. O din İslam'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhisselamın soyundan bir aileden Mekke'de doğdu. Peygamberimiz meşhur Haşemi kabilesindendi. Peygamber olmadan önce bile insanlar harika ve müşfik karakterinden dolayı kendisine büyük sevgi ve saygı beslerdi. Daima fakirleri gözetirdi. En güvenilir kişiydi. Kırk yaşına geldiğinde ilk vahyi Cibril eminden aldı. Bismi halak. Ve ondan sonra 23 yıl boyunca kendisine inen vahyi Allah sözünü insanlara eksiksiz bildirdi. İnsanı hayretlere düşüren bir hayat hikayesi vardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun takipçisi grubun hayatı gökten inen vahiy akışıyla şekillendi ve yönlendi. Nihayet dinin yerilmesi ve yok edilmesi için var güçlerini harcayan İslam'ın düşmanları teslim oldular. Puta tapanların şeytani pençesinden kurtarılmasıyla birlikte, müminlerin zaferi kesinleşti. Allah'ın evi Kabe putlardan temizlendi ve İslam'ın ışığı dünyaya yayılmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 63 yaşında Medine'de Son hacından yani veda hacından kısa bir süre sonra Refik Ala'ya ulaştı. Kabri her yıl milyonlarca hacı tarafından ziyaret olunur. Selam olsun Allah'ın ebedi rahmeti üzerine olsun mekanı Firdevs olsun. Hazreti Peygamber'in söylediği ve yaptığı her şey Kur'an ve hadis kitapları yoluyla. Günümüze eksiksiz geldiği için o örneği adım adım izleyebilir ve onun gibi olmaya çalışabiliriz. Böyle yaparsak doğru düşünmeyi ve doğru biçimde hareket etmeyi öğrenebilir, öğretebiliriz. Hakikat dininin yolcusu gerçek müminler olarak.